29 Ağustos 2017 Bursa Arifane Elim Derneği Mevzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel Asr İnnel insan lefi hurr İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr Sadakallahul azim Elhamdülillahi rabbil alamin Evet bu hafta işleyeceğimiz konu Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri'nin hayatını öğrenmek için ayırdık bu hafta dersimizi Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri önce tarikatının yani yolunun isimleri cihetiyle bir izahatta bulunmak istiyorum sonra da detaylı hayatına gireceğiz Ticaniye tarikatının kurucusu olarak bilinen Ahmet Ticani hazretlerine nispeten tarikatın adına bu yolun adına Ahmediye ve Ticaniye namı verilmiştir. Yani Ahmet olması hasebiyle ismi Ahmediye Ticani lakabı dedelerinden biri Berberi kabilelerinden bir e, Tijanlılar denilen bir aşiretten veya işte bir gruptan kabileden biriyle evlendiği için oradan bir kız aldığı için oradan evlendiği için ondan sonra onların Ticani lakabı oradan gelmiş. Ticanilerden bir kız alıp evlendikleri için Ticani lakabı oradan gelmiş. Bu cihetle işte Ahmediye veyahutta da Ticaniye namı da verilmiştir. O şekilde bilinir, tanınır. Tarikatın gayesi Muhammediye olduğundan, Muhammedi hakikatleri bilmek, öğrenmek ve yaşamak olduğundan virtlerin çoğu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olduğundan bu tarikatta çekilen virtler okunanlar virtlerin talimini salavat fatihi ve cevheretül kemal isimli salavatı okumayı Ahmet Ticani hazretlerine yakaza halinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bildirdiğinden dolayıdır ki tarikatın adına da bu cihetiyle Muhammediye denilmiştir. Şimdi Ahmediye deniliyor, Ticaniye deniliyor, bir de Muhammediye deniliyor ve Sullāh Efendimiz'e salavat çekildiğinden Muhammedi hakikatleri bilmek ve anlamak yaşamak gayesi olduğundan bu tarikatın ritlerinde zorluk bulunmayıp kolaylık olduğundan dolayıdır ki detayına gireceğiz şimdi. Resulullah Efendimiz bu ben sana kolaylık verdim buyuruyor Ahmet Ticani Hazretlerine. <gülüyor> Yine Haç suresi 78. ayette dinde zorluk güçlük yoktur babanız İbrahim milletidir Duyulmakta. yine Ali İmran 95'te öyleyse Hakk'a yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz Hanifine uyunuz bu işaretler dahilinde bu tarikata aynı zamanda İbrahimiye ve Hanefiye adını da vermişler dolayısıyla saydığımız zaman Ahmediye, Muhammediye, Ticaniye, İbrahimiye Hanefiye isimleriyle adlandırılmış bir tarikat oluyor Yol oluyor. Evet, şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra ee, Cezayir'in aynı madi kasabasında doğmuş Ahmet Muhammed Ricani Hazretleri o zaman Fas sınırları içerisinde kalıyormuş. Çünkü elimizdeki kitapta o devirde yazılmış olan kitapta Fas'ın aynı madi kasabasında dünyaya gelmiştir buyurmakta. Elimizdeki kitap şu an size izah edeceğim, anlatacağım. Hayatına alakalı kitap, baskısı piyasalarda olmayan bir kitap. O bölgede bulunan, Arapça olarak bulunan bu Ahmet Nihat Ticani Hazretlerinin Yolunu, hayatını, yolun düsturlarını, tarikatın virtlerini, uygulamalarını anlatan bir kitap. Elimizde iki tane kitap var. Birisi Fetur Rabbani, Al Fetur Rabbani isminde bir kitap. Diğeri de zikir ve virtleri dile getirdiği. Tarikat-ı Muhammediye isminde bir kitap Bu kitaplardan e, Bilgiler aktaracağım inşallah Hayatıyla alakalı Evet Ahmet ve Ahmet Hazretleri Hicri 1150 senesinde Miladi 1737 Yılında Aynı madi kasabasında Dediğimiz gibi Fas'ın O zaman için Fas toprakları Şu an cezayir topraklarında kalıyor galiba burası Orada dünyaya gelmiş Şimdi buradan e, kitaptan dile getiriyorum Ey okuyucu dikkat buyur Seyyidül evliya tacını giymek şerefiyle Mümtaz olan Seyyidimiz Ahmet-i Hatemi radiyallahu anh hicret Nebiyye, Nebiyye 1150 senesinde Yani miladi 1737 dedik Fas'ın Aynı mazi kariyesinde Dünyaya geldiler Babası Sadat'tan Abdullah İbni Muhtar radıyallahu anh idi. Babası, alileri Fas'ta ilmi, irfanı ve kemalatıyla maruf idi. Ulumi, zahire ve batınına da müfteda idi. Zaten babası alim bir zatmış. Örnek alınacak, uyulacak salih kimselerden idi. Onun için Şeyhül İmam babası için. Şeyhül İmam ve Kehfül İslam denilirdi. Burada Kehfül Kehfin manası ihsan dağıtıcı Yani İslam'ın dağıtıcısı İhsan dağıtıcısı anlamlarına bir lakap takmışlar babasına Validesi Veliullah'tan Seyyid Erşel radıyallahu anh'ın kızı Ayşe radıyallahu anh'dır Kendisi gece gündüz Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Salavat getirmesiyle ve Kur'an-ı Kerim'i Aşere-i Seb'a üzere okur Hafızlığı maruftur Annesinin Küçüklere şefkat, büyüklerine karşı hürmet ve kadınlara nasihat etmekle meşhur bir veliye kadın idi. Seyyidimiz radıyallahu anh daha küçük iken akram ve emsale arasında temayüz etmiş ve kemalat insaniyesine bir mevhive ilahiye olarak toplamış bulunuyordu. Akıl ve zekası, hafızası büyükleri bile hayrete sevk ediyordu. Sanki bu yaşta Örnek bir insanı kamil modeliydi. Her gören bu çocuğun ileride pek büyük bir zat olacağı hakikatini teslim etmek mecburiyetinde kalırdı. Daha küçük yaştayken Sibyan Mektebi'ne verirdi. Halkülade zekasıyla hocasını hayretle gark ederdi. Hocası İsa Bakas el-Madavi radıyallahu anh da okudu. Bu zatı ali kader vilayetiyle meşhur bir salih insan olmakla beraber talimi Sibyan ile çocuk eğitimiyle meşgul olurdu hocası rüyada Rabbil İzze'yi gördü evet Ahmet Ticani Hazretleri'nin hocası rüyasında Rabbini görüyor Huzuru ilahide Kur'an-ı Kerim'i baştan nihayetine kadar rüyasında Rabbinin huzurunda okudu ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim bu usul üzere nazil oldu bu çocuğa da öğret buyurdular rüyasında hocasına işte seyidimiz radıyallahu anh büyük istidadıyla beraber böyle büyük bir üstadın önünde okudu. Daha 7 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. Saftı gayet güzel idi. Ahlakı hamidesi gibi sureti de güzel idi. Onu görüp de mest olmamak mümkün değildi. Daha küçük iken ilim, hilim, iffet ve hayası herkesi hayretlere sevk ediyordu. ulûm talepte aşkına nihayet yoktu. Az bir zamanda ulum zahireyi ikmal üzere iken o zaman hasta şiddetle hüküm süren taun hastalığından yani kolera hastalığından babası vefat etti. Aynı sene valideyi i muhteremenisini de kaybetti. 1165 seneyi hicriyesine tesadüf eden bu matem yılı Seyyidimiz radıyallahu an için hiçbir şey ona mani teşkil etmedi. O zaman henüz 15 yaşlarındaydılar anne ve babasını kaybettiğinde 15 yaşlarındaymış. Şiddetli, şiddetli aşkı her türlü manileri kırıyor. Sarsılmaz bir imanla hedefine doğru ilerliyordu. Buna rağmen bütün mahrumiyetlerde ardı ardına geliyordu. Fakat onu başladığı işten döndürmüyordu. Zaten adetleri böyleydi. Başladığı işi nihayetine ulaştırır ulaştırır vardı. Nitekim bundan bahsederken benim tabiatımdır ki her neye başlarsam geriye rücu etmem. Hangi işe başlarsam o işi ikmadan geri dönmem buyurmaktadırlar. Onu yolundan ölümden başka hiçbir şey alıkoymazdı. Demek ki azametli, azimli bir şahsiyeti varmış. Başladığı işi sabırla, azimle sonunun nihayetine getirinceye kadar devam ediyoruz. İkmali tahsil aşkıyla Fas'ın en namdar ulemasından icazetlendi. Gittiği yerlerde takdirlerle, hayretlerle nasarı kabul oluyordu. Lakin içerisindeki boşluğu bu ilmi zahire ile doldurmadı. Zahir ilimler yetmedi, kesmedi o. Bir hala bir boşluk var içerisinde. İlmi zahirin haddi kusvasına, en üstün derecesine çıktığı <gülüyor> halde ateşi aşkı bir nebze sönmek bilmiyordu talep üzerine ders okutup fetva dahi verdi fıkıh konusunda ve hadis konusunda da eğitimli olduğu için bu konuda da e, dersler de dersler vermiş bu kıymetli fetvaların bir kısmı Cevâhir-ül Meani'de vardır en meşhur eseri Cevâhir-ül Cevâhir-ül Meani adlı eseridir ama maalesef Türkçemize çevrilmemiş bu eser İnşallah nasip olur da çevrilir biz de faydalanırız bu eserden de bir gece uykuda Seyyidül Müsad, Seyyidül Vücud sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek feizi birden bire arttı. Aşkı birden bire kemalata erdi. Hiçbir velinin vasıl olmadığı makama ermek için hizmette kusur etmemeye niyet etti. Kendisi o sırada rüya aleminde daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşür, irtifatlarına mazhar olurlardı. O sıralarda bile gördüğü rüyalar aynısıyla çıkardı. Bunlar veliullah'ın özelliğidir zaten. Veli kişilerin gördüğü rüyada aynısıyla çıkar. Rüyasında ne gördüyse gündüz o olay bu bulur, ceryan eder. <gülüyor> Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de nübüvvetten evvel hali rüyayı salihâ ile idi. Seyyidimiz radıyallahu anh da vilayetten evvel aynı haller vaki olurdu. Mesela Resulullah Efendimiz ee, nübüvvetten 46'da 46'da bir cüzüdür rüyadar. Çünkü 6 ay boyunca sa, e, o salih rüyaları gördü Resulullah Efendimiz. O 6 aylık rüyaların sonunda e, Cebrail Aleyhisselam ile karşılaşması var işte Hira Dağı'nda. Oraya çekilmişti. Zaman zaman çekilir orada oruç tutardı. Kendince e, zikir yapardı. Allah'ı e, tefekkür ederdi. Orada 6 aylık rüyanın nihayetinde Cebrail aleyhisselam geldi ruku buldu. Dolayısıyla Resul Efendimiz bir hadis-i şerifinde öyle buyurur 46'da bir cüzüdür nübüvvetim der salih rüyalar. Yani 23 yıllık nübüvvet peygamberliği olduğuna göre 23 yılda 2 ile çarptığımız zaman 46 tane 6 ay bulunmakta o mahiyete 46'da bir cüzüdür diye de hadis-i şerifte geçer. Seyyidimiz radıyallahu anh'ın seyri sülük devri. Seyyidimiz radıyallahu anh bidayet hallerinde uzun günlerde oruç tutar yani başlangıçında uzun günlerde oruç tutar geceleri kaim olurlardı. Kendilerini ancak ibadet mevkiinde rahat bulurlardı. Nitekim her velinin adeti, rahatı, makamı ubudiyettir. Yani kulluğunu yerine getirmektir. Şeriat ve sünnenatı seniyyede Mütabaatta Kemal üzereydiler. Şeriata ve sünnete ittiba halinde bir hayat yaşıyordu. Gece gündüz Cenabı Hakk'ı tesbihten, tahlilden asla ayrılmazlardı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her hususta olduğu gibi bu hususta da rehberi hakiki idi. Ona rehberlik eden Resulullah Efendimizdi. Bundan bahsederlerken Ka'b Ka radıyallahu anh diyor ki: Ben geceleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çadırını bekler çadırın kapısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tesbih ve tehlilini dinlerdim. Ben yorulurdum lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yorulmazdı. Buyurmuşlardır. Allah Allah. Çadırın başında e, bekçilik yaparmış orada herhangi bir zarar yapmaya Resul Efendimiz'e yanaşan olmasın diye. Orada işte onu duyardım, işitirdim. O tesbih ederdi, zikrederdi. O, ben yorulurdum ama o yorulmazdı buyuruyor. Orada bekçilik yapan kab Ka radıyallahu anh. Seyyidimiz radıyallahu anh böyle bütün gecelerini aşk ve şevk ile ta sabahlara kadar geçirirlerdi Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri. Nihayet 1186 senesinde 36 yaşlarında olduğu halde hacca niyet ettiler. İlk hacca yolculuğuna çıkışı 36 yaşında ve şarabı aşktan kanabileceği bir rehber aradılar. Tabi her salik gibi Allah'a vasıl olmak, hakikatiyle kulluğunu yerine getirmek üzere bir kamil, Mürşid aradı, bir rehber aradı kendisine. Bu suretle birçok mazinne-i kiram ile mülaki oldular. İlk evvel Sadat'tan Veli-i Kebir namıyla maruf ve Mevlana Ebu Abdullah radıyallahu anh'a mülaki oldular. Bu zatı ali kadar Fas şehrindeydi. Keranatı zahir ve şöhreti ali olup ilk görüşte velayetini insan kabul etmek mecburiyetinde kalırdı. Ker kerameti zuhur eden bir veli kul olduğu belliydi diyor. Kemalatı ahlakiye de en üstün derecedeydi. Mâvîd ve Maşrik'te birçok kimseler onun ziyaretine gelirdi. Doğu'dan ve Batı'dan birçok insanlar bu veli zatı ziyarete gelmiş. Bizim seydimizi de virde icazet dedi. Ondan da bir ders almış. Ondan hakikatlere dair bir sohbet ders alıp ve ondan bir e, virt almış icazetlenmiş ve 1186 seneyi hicriyesinde ahirete intikal ettiler bu ders aldığı kişi lakin bizim seyyidimiz başkalarına bir telkininden çekinirdi bu arada e, belirteyim ileride yine dile getiriyor ama 6 farklı kamil mürşitten ders alıp icazet alıp yani icazet ne demek oluyor evet sen bu yolda yetiştin kamil oldun öğrenci yetiştirebilirsin bu dersleri, bu yolumuzun dersini virtlerini vermeye selahiyetlisin. Kendine öğrenci alıp irtat edebilirsin. Mahiyetinde altı tane farklı yol üzerinden icazet almış olduğu halde Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri yine bir içinde bir boşluk buluyor. Bir mutmaintsizlik var. Tatmin olmuyor. Yine bir kendince aradığını bulamadığı bir hal var. Ve bu icazeti vermiş olmalarına rağmen henüz o zamanlarda bu şekilde şeye başlamıyor yani virt manası, manasında bir irşada başlamıyor bir vererek yani tarikat yolu usulüyle zira o vakit fetih külliyetle vücut bulmadığından fetih külliyetle vücut bulmadığından yani tam kemale kendini ermiş olduğunu e, düşünmediğinden menzelesini bilemediğinden virt iddiasında, iddiasından vazgeçti bundan dolayı bu aldığı icazete rağmen ders vermedi Bundan sonra zamanının velilerinden veliyi salih namıyla maruf bir zat-ı ali kader ile mülaki oldular. Veliyi salih radıyallahu anh seyyidimize halvet ve celvette şu zikre devam et. Allahu zülcelal senin için hayır kapılarını açar buyurdu. Halvet biliyorsunuz uzvete çekilmek celvette halkın arasına karışmak. Yani yalnızken de Halkın arasındayken de şu zikre devam et. Allahu Zülcelal senin için hayır kapılarını açar diye bir zikir vermiş bu Allah dostu yine Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri'ne. Seyyidimiz radıyallahu anh bununla Seyyidimiz derken onu kastediyor. Buradan anlıyoruz değil mi? Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri'ni kastediyor. Seyyidimiz radıyallahu anh bununla bir müddet meşgul olup sonra bu evradı terk ettiler. Ve Tunus'a sefer ettiler. O beldenin kutbu Tunus beldesinin kutbu. Samet Kattesü Sırrahu ile dört gün kaldılar. Gördükleri bir rüyayı sahiha üzere Mahmudül Kür Kürdi radıyallahu anh'ı aradılar ve onu Mısır'da buldular. O zamanın meşhur, dünyaca meşhur, evliya, mertebesi çok yüksek evliyalardan biridir. Mahmudül Kürdi hazretleri. Belki malum anlatısınızdır, duymuşsunuzdur ismini. Mahmudül Kürdi radıyallahu anh seyyidimiz radıyallahu anh'ı güler yüzü ve sevinçle karşıladı. Olmuştan olacaktan haber verdiler ve buyurdular ki senin evet. üzerine senin üzerine kurbaniyetin azamı olacaktır. Kur yakınlık. Kurbaniyetin azanı yani o büyük yakınlık olacaktır senin üzerine. Allahu Teala'ya karşı çok büyük bir yakınlık kuracaksın buyuruyor. Kelamlarıyla gelmiş ve gelecek kutuplara verilmemiş meratibin kendilerine verileceğini tefsir ettiler. Müjdeliyor bu eee Mahmutul Kürdi Hazretleri diyor ki sana çok büyük bir Allah'a kurbiyet kuracaksın sana büyük bir makam verilecek Allah-u Teala tarafından ve gelecek gelmiş ve geçmiş kutuplara verilmemiş bir şey verilecek sana mertebe verilecek diyor. Nitekim sonradan bu tepşirat Seyyidimiz radiyallahu anhaya vasıl oldu ve makamı kutbiyet Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle verildi. Onun eliyle yet Arapçada el demek biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz'in eliyle kutbiyet makamı kendisine verildi. Kutbu mektum, mektum gizlenmiş demektir. Gizli kalmış, örtülmüş, bilinmeyen. Kutbu mektum, berzahı ı olduğu duyuruldu. Resulullah Efendimiz tarafından bizatihi sen kutbu mektumsun diye, şimdi gelecek zaten oraya da ifadelerinde, Resulullah Efendimiz'in kendisinin söylediğini, sen kutbu mektumsun yani gizli kutupsun diye kendisinin söylediğini beyan ediyor Ahmet Ticani Hazretleri. Seyyidimiz Mahmudül Kürdî radıyallahu Anh efendimizle vedalaşıp deniz tarih ile hacca hareket ettiler deniz yoluyla. Mahmudül Kürdî radıyallahu Anh efendimiz Seyyidiniz radıyallahu Anha'ya dua buyurdular. Allah celle celaluhu ondan razı olsun. Amin ve seferinde gelip gitmekteki işlerine de zamin oldular. 1187 senesinde radıyallahu anh'a Mekke-i Mükerreme'ye vasıl oldular. Bu Hicri 1187 Burada vilayetiyle meşhur Ahmet İbni Abdullah Hindir radıyallahu anh vardı Mekke'de Bu zat-ı ali kader asla ve kat'a kimsenin mülakatına izin vermezdi. idi Kimseyle sohbet etmezmiş Huzuruna kabul etmezmiş kimseyi Hep Allah'a Allah zikirle hemhal olur bir zatmış Seyyidimiz radıyallahu anh bu zat-ı ali kaderin mülakatına talip oldu Onunla görüşmek istedi Hz. Şeyh, Seyyidimiz radıyallahu anh'a mülakatı memnuniyetle kabul etti. Hiç kimseyi kabul etmezken Ahmet Dicani Hazretlerini kabul ediyor bu. Ve Seyyidimiz radıyallahu anh'a iltifatlara gark etti ve buyurdular ki sen benim varisi ilim ve esrarım mevahibimsin. buyurarak 18 gün içinde icazetlendi. 18 gün içerisinde onu orada yetiştiriyor. Bir takım ilimler veriyor ve diyor ki sen benim varisi ilim ve esrarımsın. Yani benim sırrımsın. Bendeki olan ilimlerin hepsini sana akıtacağım diyor. Ve Allah Celle Celaluhu'ya hamd etti. Seyyidimize birçok esrardan bahsetti ki o esrara sırrı kebir tabir buyurulurdu. Sırrı kebir, büyük sır. Yedi gün zikir etmesini ve halktan uzet etmesini emretti. Zilhicce'nin 20. günü vefat edeceğini haber verdi. Kendisinin vefat edeceğini bu Mekke'deki buzat Ve meskur günde bahsedilen günde irtihal ederek defin olundu. Dediği günde de vefat etti. Allah'ın bazı işte böyle büyük, mertebesi yüksek veli kulları öleceği günü de Teala kendisine bildirdiği için önceden etrafındaki insanlara haber veriyor. Ben falanca gün vefat edeceğim diye. Hazret irtihalinden evvel buyurdular ki ölmezden önce benden sonra bu zamana vasıl olacaksın. Zamanın kutbundan karşılaşacaksın benden sonra, benim vefatımdan sonra diyor. Kelamlarıyla şey Abdülkerim Semani radıyallahu anh'ı işaret ettiler. Yani onun ölümünden sonra kutupluk bu zata geçmiş oluyor. Ee şey Abdülkerim Semani Hazretleri. Ve onunla karşılaşacaksın. Onda onun şeyinde bulunacaksın. Sohbetinde bulunacaksın diye işaret etmiş. Medine-i Münevvere'yi ziyaretlerinde Abdülkerim Semani radıyallahu anh'ı gördüler. Oradan Medine'ye geçmiş ve bu zatı buluyor. Hazreti şey Halveti olup atı, irfânı ve kemâlâtı itibarıyla Kutbüz zaman <gülüyor> ad olunuyordu. Bu zat da Halveti tarikatından olup bu yol üzere olup Kutbüz zaman diye anılan kişiymiş. Zamanın kutbu. Dedi ki bir kişi olur dedik ki kutb zaman gaz dediğimiz o. İnsanın canı. İnsanı, insanı kainı çoktur da. gaz bir tanedir. Çünkü fertler de insanı kainı statüsünde. Hazreti şey Seyyidimiz radıyallahu anhayı yanına Talep etti. Cemi Esma ve Müsemmiyat'ta Seyyidimiz Radiyallahu Anha izin verdi. Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin Devri Ala'sını Bakın şimdi bu zat, bu zamanın kutbu Ahmet-i Hazretlerine şunları okumasını tavsiye ediyor. Muhyiddin İbn -i Arabi Hazretlerinin Devri Ala duasını ahsabı Cazeliyye'yi ve Vazifeyi Zeruki ve Delali Hayratı da inabe ile kendisine izin verdi. Bunları oku dedi. Ve seyyidimiz hakkında bu zat-ı ali kader kutbu camidir buyurdular. Ahmet Cani Hazretleri hakkında diyor ki bu kutbu camidir. Yani bütün kutupları toparlayıcısıdır. Cem Az bir müddet sonra uzun müddet <gülüyor> firakıyla tahassür duyduğu mahmud küdri Kürdî radıyallahu anh'ı görmek emeliyle Mısır'a avdet buyurdular. Buradaki yolcuların tamamladıktan sonra Mısır'a doğru yolcular çıkıyor. Yine özlem duyuyor Mahmudül Kürdî Hazretlerine ve ona doğru yola çıktı. <gülüyor> Mahmudül Kürdî radıyallahu anh, seydimiz radıyallahu anh'ı aşk ve şevkle karşıladı. Merhabalaştılar. Mahmudül Kürdî katasallahu sırra seydimiz radıyallahu anh'ı tekrar gördüğüne çok memnun olmuşlardı. Mahmudül Kürdî Hazretleri keramatı zahir açıkça keramat gösteren arifler imamın Vasil'in umdesi yani vasıl olanların prensipleri salikinin muktedası yani yolcunun uyduğu imamın bir zatı ali kaderidir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile istediği anda içtima eden bir veliyi muazzam idi. Her ne zaman isterse Resulullah Efendimizin ruhaniyetiyle anında görüşebilen bir Büyük veliydi diyor Mahmudül u Kürdi Hazretleri Sülükü Dürür Nam kitapta menakibine ait tafsilatlar mevcuttur. İmam-ı Suyuti Medine-i Münevvere'de Hazreti Şeyh ile mülakatının Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile olan tekemmülünü hürmetle yad eder. Arifler Mahmudül ül Kürdi radıyallahu anh'ın kurbiyetinden şüphe etmezler. Mahmudül Kürdî radıyallahu anh 18 yaşına geldiğinde şey Hantavi Hazretlerini rüyasında gördü. Rüyasında "Bu senin şeyhindir." dediler Mahmudül Kürdî'ye. Hazreti Iraklı olmakla beraber Mahmudül Kürdî esas memleketi Irak. Iraklı olmakla beraber kalbini Hazreti Tantavî'ye takarak Mısır'a geldi. Rüyasında gördüğünü buldu. Allah Celle Celaluhu'ya hamdü sena etti. Şeyh Hantavi Hazretlerinden bu suretle icazet aldı. Şeyh Hantavi müridanının terbiyesine ve irşadına izin verdi. Mahmudü Kürdî'yi artık yetiştirdi. Ona müridanı terbiye etmeye izin verdi. İhtiyarlık sıralarında kendisine intisap etmek isteyenleri Mahmudül ül Kürdî radıyallahu anh'a gönderirdi ve buyururlardı ki eğer ben sizin en hayırlınızın Mahmudül Kürdi olduğunu bilmeseydim sizi oraya göndermezdim buyurarak bu emaneti Kübra'nın Mahmudül Kürdi radıyallahu anh'a nakrini işaret ederlerdi. Artık yani vefatından sonra yerine onu halife bırakacağını da işaret ederdi böylelikle. Hı. Mahmudül Kürdi radıyallahu anh hazretleri gayet mücahit ve aşık, alim ve kamil bir zat idi. Geceleri uyumaz ta horozlar ötene kadar ibadet ve taat aşkıyla yanıp tutuşurlardı. Lisanen gayet beli ve fasih olup her türlü kemalatı kendisinde toplamıştı. Açık ve net konuşurdu diyor. Keşif ve kerameti o kadar açıktı ki en anutlar bile Hazret'e boyun eğerlerdi ve hülasa zamanın gavsu geylani'siydi. Hazret bizim seyyidimiz radıyallahu anh'ı görünce fazla memnun oldu ve bütün müşkülatını halletti. Nice ulum ve esrarı kendisine arz etti. Bir takım ilimleri akıttı ona. Ve tariki halvetine icazetledi. Bu tarikattan da icazet aldı. Dedi ki ya başta en altı tarikattan icazet almıştı diye. Seyyidimiz radıyallahu anh'a Hızır aleyhisselamın müşafaheten hediye ettiği müsebbatı aşereyi verdi. Ve Salavat-ı Fatiha'ya devamını tembih buyurdu. Mahmudül Kürdî radıyallahu anh evvelce bu salavatı Hicri 944 senesinde kutbü zaman Mehmet Bekri radıyallahu anh'a verilmiştir. Evet şimdi hep anlatıyoruz ya salavat-ı Fatih çok meşhur bir salavat kıymeti çok yüksek. Bu salavat-ı Fatih o zamanın kutbu Mehmet Bekri hazretleri Allahu Teala'ya nida ediyor yalvarıyor. Eserlerde, kaynaklarda böyle geçiyor. Ya Rabbi, kimseye vermediğim bir hazine ver bana. O hazine bende manevi birçok artışlar getirsin. Ve bunun duasını o zamanın kutbu, bunun duasını Allahu Teala kabul ediyor ve bir altın barak üzerinde yani sayfa kağıt üzerinde yazılı bir şekilde Selamatı Fatih Mehmet Bekri Hazretlerine veriliyor. İlk defa ne zaman? Hicri 944 senesinde. Mehmet Bekri Hazretleri bu salavatı Fatih ile iştigal ediyor. Daha sonra ve Mehmet Bekri Hazretlerinden gelen bilgiler dahilinde bu Mahmudu Kürdi Hazretleri de salavatı Fatih'i okurmuş. Onunla iştigal edermiş. Ahmet Muhammed, Muhammed Ticani Hazretlerine bu salavatı Fatih ile sen de oku, iştigal et diye ona bildiriyor. İşte Seyyidimiz radıyallahu an bu salavat ile hacdan sana kadar meşgul oldular. Hacdan, sana kadar bununla geldi. Ve pek çok faziletini gördüler. 1190 senesinin kutbu, kebir, Ebu Semun radıyallahu anh nezdine vasıl oldular. Burada Ebu Semun radıyallahu anh'ın büyük bir salavat ile meşgul olduğunu gördüler. Şimdi bu salavatla salavat-ı ile meşgulken zamanın kutbuna tanıştı ya yine Ahmet Ticani Hazretleri. Orada o farklı bir salavatla meşgul olduğunu görüyor zamanın kutbu. Bunu bir kere okumanın fazileti o zamanın kutbunun okuduğu salavatın şimdi altta verecek onu bir kere okumanın fazileti yetmiş bin delali hayratın hatim sevabı olduğunu görünce delali hayrat meşhurdur biliyorsunuz delali hayrat kitabı salavatların cemedirdiği toplandığı kendince cem ettiği Süleyman Cezuli hazretlerini delali hayrat o kitabı 70 bin kere hatmetmek yerine geçiyormuş bu salavat olduğunu görünce salavatı Fatih'i terk etti. Zamanın kutbunun verdiği salavata döndü. O zamanın kutbunun ona verdiği salavat şu idi. Okuyalım. Dinleyicilerimiz belki not alırlar. Bu salavatlardan da faydalanmak isterler. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Alihi salaten ta'dilü cemi salavati ehli muhabbeti ke ve selim ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi selamen yuaddilu mühimdür Evet bu salavatı o zamanın kutbu sen bunu oku diye bunu verince Ahmetli Cenazeleri dönüyor bunu okumaya. salavatı Fatih'i bırakıyor. Bu salavattan nice fazilet gördüler. Lakin resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendilerine emir buyurdular ki Evet o dönüşte, her dönüşünde tekrar Resulullah Efendimiz yakaza halinde karşısına çıkıyor Ahmet Ticari Hazretlerinin. Diyor ki bu salavatı terk et. Salavatı Fatih ile meşgul ol. O tekrar salavatı Fatih'e dön diyor. Bunu terk et bunu okumayı. İşte bu emri peygamberi üzerine diğer salavatı terk edip bununla meşgul olmaya başladılar. Ve nice hal yakaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi tekrar gördüler. Yakaza demek uyur ile uyanıklık arası gibi bir hal üzere ruhaniyeti ile görüşmesi demektir. Yakaza dediğimiz budur. seyyid Vücut sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Tarikat şeyhlerinin birisinin Bakın şimdi burada Ahmet Dicani Hazretleri'ne Resulullah Efendimiz bunu buyuruyor yakaza halinde görüştüğünde. Tarikat şeyhlerinin hiç birisinin senin üzerinde minneti yoktur. Senin ile Allah Celle Celaluhu arasında vasıta benim. Şimdiye kadar bütün tarikatlardan aldıklarını terk et. Uzletsiz ve halbetsiz. Şu tarika devam ve mülazemet eyle. Yani bu yola, sana verdiğim yola devam eyle Darlık ve sıkıntı ve kesreti mücahede olmaksızın sana hazırlanan makama vasıl olacaksın. Bütün evliyaları ve onlara ihtiyacı terk eyle buyurdular. Yani sana ihtiyacın olan tüm ilmi, bilgiyi, her şeyi ben vereceğim. Allah ile aranda ben olacağım buyurdu Resulullah Efendimiz diyor. Bütün şeyleri terk et. Sana daha şimdiye kadar önceden yapmış olduğun uygulamaların hepsini terk ettirdi. Seyyidimiz radıyallahu anh bu andan itibaren evliyaları terk etti. O zamana kadar hep bütün nerede, hangi köyde, hangi kasabada bir evliya yüksek makamlı biri var, onları ziyaret eder ondan ilim almak için gayret sarf edermiş. Zira her müşkülünü bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle hal buyurdular. Artık onunla görüşmeye başladığı için ruhaniyetiyle. Böyle olunca tarikati Muhammediye deniyor değil mi? Evet. Bunun başında açıkladık zaten. Böyle olduğu için Muhammedi yolu olduğu için tarikatı Muhammediye deniyor. Adı tarikatın bir adı da tarikatı Muhammediye'dir. 1196 senesinde Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem umum halkı terbiye için bizzat izin verdiler. Bakın Ehlullah dahi belli bir seyir-i geçip belli bir mertebeye kemalata ulaştıktan sonra ondan sonra artık halkı terbiye edebilirsin diye Resulullah Efendimiz tarafından izin veriliyor. Ne zaman? 1196 yılında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sordular ki en teveledi yani sen benim oğlumsun. Üç kere devam ettiler. Sonra nesbuke ilel hasan ibni ali buyurarak ali ibni hasanın oğlu olduğunu buyurdular. Sen Hz hasan soyundan gelen <gülüyor> Hz hasan soyundan gelen e, bu şekilde oğlumsun buyurdular. Seceresi. Seceresini. İşte bundan bir sene evvel Mahmud Kürdî radıyallahu anh'a irtihal etmiştir ve yine Abdülkerim Semani radıyallahu anh da bundan yedi sene evvel vefat etmişlerdi. Bu büyük zatlar vefat etmiş. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 1196'da bizzat telkin ettiği virt Resulü Efendimiz sana bir tarik verdim, bir yol verdim. İşte Muhammed'i, Tarikat-ı Muhammed'i, Resulullah Efendimiz'in vermesinden dolayı bu yola Tarikat-ı Muhammed'i deniyor. Sana verdiğim virdi oku dediği için bizzat Resulullah Efendimiz vermiştir o virdi. İstiğfar ile kendi üzerine salavat ve kelime-i tevhid ile tekmil olunmuştur. Evet bu yolun düsturu istiğfar, tövbe istiğfar, kelime-i tevhid ve salavat-ı fatih dediğimiz virdtir. Bunun böyle oluşu halkın anlayışına göre bir tenzil ve halkın istifadesi için en faydalı bir yol idi. Yani kolay bir yol. Zorlu bir yol. Günün saatlerini alan bir şey değil insanın. Bu telkin Seyyid-i Vücud ve sellem Hazreti Şeyh radıyallahu anh'ın makamını bildirmesi ve indallah kadir ve şerefinin yüceliğini ve kendisine tabi olacaklara Rabbisinin neleri hazırladıklarını bildirmesi üzerine oldu. 1200 senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidimize kutbiyetini tepşir buyurdular. Evet kutup makamına 1200 yılında Ahmet Ticani Hazretleri oturmuş oluyor. Zamanın kutbu 1200 yılında kutup oluyor. Ve tam 30 sene kutbiyette kalıp, bakın bu mesela Muhittin İbn-i Arabi Hazretleri'nin eserlerinden de okuduğumuzda şunu görüyoruz. Bazı kutuplar vardır ki Bir kişi dedik ki, ya Gals dediğimiz Yeryüzünde bir kişidir bu Kamil zat bu kutup Bazı kutuplar vardır ki Muhittin İbn Hazretleri'nin eserinde Hütahat'ta da geçiyor 5-10 dakikalığına kutupluk makamında kalmış Bazı zatlar allah Teala tarafından bu kutupluk makamı Verilmiş 5-10 dakika sonra Vefat etmiş Kimisi 1 ay kimisi 3 ay kimisi 3 sene 5 sene 7 sene bu kutupluk makamında en uzun süre kalanlardan birisi de Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri. 30 yıl kutupluk makamında kalıyor. Ve tam 30 sene kutbiyette kalıp 1230 senesi Şevval'in 17. Perşembe günü 80 yaşında iken yani Hicri 1815 senesine tekamül ediyor. Vefat etti. Bereketli ömrünün son anlarına gelmişti. Gece boyunca Allah Allah bir nur kalbimi yaktı. Sözünü tekrarladı durdu. Vefat edeceği sabahın gecesi. Sabah namazını edadan sonra Baades selam bir su istediler. Sabaha yakın sabaha yakın yanında bulunanlara dönüp işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifeleriyle beraber geldi. Hepiniz kalkınız. buyurdular. Birkaç kişi hariç diğerlerini odadan çıkardılar ve bir müddet sonra Ruhunu teslim ettiler Şimdi Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerinin Bir eserinde Kitabında bir iddiası var Hatemül Veli olduğuna dair Hatemül Veli nedir Önce onu açıklayalım ve bu iddiada bulunan e, Üç tane Veli Zat var Üç tane Veli Zat Önce üç tane Veli Zatın e, ifadelerini bir açıklayalım Sonra Hatemül Veli'yi ifade edelim inşallah Evliyaların büyüklerinden Seyit Ali Vefa Kattese sırru, doğumu Hicri 417, vefatı 501'dir. Bu Hatemül Veliyi olduğunu iddia etmiş. Bu veli sonra bu iddiasından kesin delilleri ispat edemediğinden vazgeçmiştir. İmam Sharani bu bahisleri genişçe eserlerinde açıklamıştır. İmam Sharani'nin kitaplarında bu mevzu var diyor, yazıyor. İkincisi Mehmet Cezuli kattese sırrahu. Bu veli i kamil Delalül Hayrat kitabının müellifidir. Süleyman Cezuli dediğimiz. Bu zat da Hatem-ül Veli olduğu iddiasında bulunmuş. Arif-i Billah şerifi Gaşşaşiye ve Arif-i Billah Mirkaniye göre bu veli zatından iddiaları sübut bulmamış. Bilhâre kendisi de ısrar etmemiştir. Denilir. Bu iki Arif tarafından da onun hakkında bu şey açıklama yapılmış. Daha sonra ısrar etmemiştir. Bunun denilir diyor. Bu zatın doğumu da Hicri bilinmemekle birlikte vefatı 575 ya da 580'de vefat etmiş. 3. Şeyhül Ekber Muhyiddin İbni Arabi doğumu Hicri 560 vefatı 638. Bu büyük zat hatemi velilik iddiasında bulunmaya bir keşfi maneviden dolayı sahip olmuşsa da bilahare rücu ederek hatemi veli ben değilim diye itirafta bulunmuştur fakat iddia tarihinden evvel kitabı basıldığından bu gibi kelamlar tekerrür etmiştir Şeyhül Ekber Muheddin İbn Arari kendisinden sonra gelecek Hatemi Evliya'yı şöyle keşif ile açıklamışlardır. Şimdi bakın burada Fütühat'tan bir alıntı yapmış. Bizim okumuş olduğumuz Fütühat, biliyorsunuz Ekrem Demirli'nin çevirisi. Çeviriden okuyoruz biz. Şu an e, yeryüzünde Fütühat e, baskı olarak yani e, yazıl, yazılım olarak birkaç ayrı nüshası bulunmakta. Bizim elimizdeki hangi nüshasındandır bilemiyorum. onu e, Artık şeyde bulunan ne diyorlar ona? Kütüphanede bulunan şeyden almış Ekrem Demirli. Bunun çevirisini yapmış. Burada e, Şam'da bildiğim kadarıyla Mısır'da birkaç tane ayrı farklı nüshaları mevcut. Çünkü Muhittin İbn Arabi Hazretleri <gülüyor> Kitap ı yazdıktan sonra el yazımıyla birkaç nüshayı yazıp dağıtmış. Hatta oğulluğu olan Sadreddin Konevi Hazretlerine de bir nüshasını verdiği rivayet edilmekte. Şimdi bizim elimizdeki nüshasında geçen mevzuda konu anlaşılsın diye izah ediyorum. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bir rüya görüyor. Fütüat-ı Mekke'ye de okuduğumuz sohbetlerimize geçti. Gördüğü rüyada Kabe'de iki tane Kabe'yi altın ve gümüş tuğlalardan inşa edilmiş olarak görüyor. Ama iki tane tuğla eksik. Bir altın tuğlaların olduğu sırada bir tuğla eksik bir de gümüş tuğlaların olduğu sırada bir tuğla eksik. Ve gördüğü rüyayı uyandıktan sonra yorum yapıyor kendi. Diyor ki o altın tuğla işte diyor bütün nebilerin piri olan Resulullah Efendimiz'dir. Bütün e, peygamberlerin piri olan, başı olan, tacı olan Resulullah Efendimiz'dir. Dolayısıyla bu cihetle Resulullah Efendimiz Hatemül Nebi'dir. Son peygamber. Ve Hatem, bir de Hatem kelimesi Arapçada son anlamına gelmekle birlikte bir de mühür anlamına da geliyor. Yani en yetkili, en baştaki bu anlamada geliyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri böyle izah ediyor <gülüyor> hatem kelimesini mühür olarak izah yani en yetkili en baştaki en kamili Doğru. Tabii, bu şekilde evet. izah eder dolayısıyla hatemül veli hatemül nebi dediğimiz zaman yani en başta en kamil e, nebi yani evet. peygamber yüksek. en yüksek olan çünkü Resulullah Efendimiz'in nurundan yaratıldı dedik ya bütün alem bütün peygamberlere akan o ilim feys Resulullah Efendimiz'den aktı Kaynak Resulullah Efendimiz yani. Evet. Şimdi burada diğer tuğlanın ise alttaki gümüş tuğlanın, eksik olan gümüş tuğlanın ise o zaman nasıl ki peygamberlerin bir piri olması gerekiyorsa, bir başı, bir mührü olması gerekiyorsa, veliyullahın da bir piri olması gerekiyor. Bir başı, bir en üst noktada, zirvede bulunan bir veli olması gerekiyor. Derecesi en yüksek olan ki buna Hatemül Veli deniliyor işte. O zaman dedi ki bu eksik olan Gümüş tuğla Hatemül Velidir. O zaman ben bu rüyayı gördüğüme göre Hatemül Velilik mertebesi benimdir düşüncesine girdi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor. Şimdi dönüyorum tekrar kitaba. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin Fütühat'ında bu düşüncesinden döndüğünü ifade eden sözleri var. Şeyh Ekber Muhyiddin İbn Arabi kendinden sonra gelecek Hatemi Evliya'yı şöyle keşif ile açıklamıştır. Radiyallahu anh fütuhat Mekki'ye kitabının ikinci cildi 49. sayfasının 13. sual ve cevabında der ki ama bu fütuhat hangi fütuhat? Bu kitabı yazan müellifin okumuş olduğu fütuhat. Bizim Türkiye'mizde olan fütuhat değil bu. Artık bu fütuhat, bu, fütuhat bu artık Mısır'daki kütüphanede mi bulunuyor? Evet. Şam'da mı bulunuyor? Bilmiyoruz yani. Evet. Sayfasını dahi vermiyor. <Gülüyor> 49. sayfanın 13. sual ve cevabında der ki ben, Muhtinik Nara Hazretleri aynen o fütuhatta şunları yazıyormuş. Ben, levhi mahfuzu etraflıca taradım. Aziz Allah Celle Celal. Dedim ya sohbetimizi yarım kalmasın, ikinciyi sakmasın diye. Bunu burada bitirelim inşallah. Tek bir ders olsun. Onun için namazı Allah nasip ederse, burada hep beraber cemaat yaparak liriz. Evet. Ben levh-i mahfuzu etraflıca taradım buyuruyor Muhtin İbn Arabi Hazretleri. Şimdi ne yazmış fütahatta onu okuyoruz. Hatemi evliyanın benim olup olmadığını sordum. Cevaben bir nida geldi. Hatemi evliya sen değilsin. 12. asırda gelecek Resulullah'ın sülbünden Hasan radıyallahu anh neslinden gelecek olan bir veli-i kamildir denildi diyor. Bu kitapta aynen böyle geçiyor diyor. 9 ay 25 gün bu zatın ismini, künyesini ve nereli olduğunu ısrarla sordum. Bana ne cevap verildi, ne de kopmatıldı. İbn Arabi Hazretleri devam ediyor. Bakın 9 ay 25 gün boyunca Allahu Teala'ya sordum diyor. Bu Hatemü'l Veli kimdir? Bana bildir ya Rabbi. Hatta Fütuhatta yazıyor. Okuduk. Kıyamete kadar gelecek olan tüm evliyayı Allahu Teala bana bildirdi. İsimleriyle, secereleriyle, hangi tarihte, ne zaman gelecek, makamlarıyla, mertebeleriyle hepsini Allah bana bildirdi diyor. İbn Arabi Ancak bunları ifşa etmemem hususunda benden söz alındığı için bunları ifşa etmiyorum. Elime kalem alsam kağıdan suretlerini dahi çizerim buyuruyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Evet devam ediyoruz i̇bn Arabi Hazretleri'nin izahatına. 9 ay 25 gün bu zatın ismini, künyesini ve nereli olduğunu ısrarla sordum. Bana ne cevap verildi ne de koklatıldı. Ne de onun feyzi tanıtıldı. Bir müddet daha bu işe devam ettim. Bakın ne kadar ısrarla devam etmiş görüyor musunuz? İşte Allahu u Teala'dan bir şey isterken ısrarcı olalım. Olmadı diye 3 günde 5 günde vazgeçmeyin. Israrcı olalım ki yani allah Teala da duamıza icabet etsin. Zaten evet. öyle buyuruyor ya bir hadiste salih kullarının duasına hemen Allah icabet etmiyor. Melekler diyor ki ya Rabbi falanca salih kulum dua ediyor senden şunu talep ediyor. Verelim mi? Hayır diyor bekletin. Falanca kul sıradan bir kul. Ya Rabbi senden şunu istedi talep etti duasında verelim mi? Hemen verin okulumu istediğini İstediğini buyurur diyor. Ama salih kulunun, mertebesi yüksek veli kulunun hemen istediğini vermiyor. Bekletin der. Neden? Allah Allah'a yönelmesi ve ondan talepte bulunması, ısrarla talepte bulunmasından Allahu Teala hoşnut oluyor. İşte Muhdinin Arabi Hazretleri de 9 ay 25 gün sürekli ısrarla Allahu Teala'dan niyaz etmiş. Bunu bildir bana yarattı. Bunu bildir bana yarattı. Rabbi. Bildirmedi bana diyor. Sonra bir müddet daha bu işe devam ettim. Bana Hatemi Evliya'nın ismi ve adresi, doğum yılı, keşfi nasip oldu. En sonunda Allahu Teala bildirdi. Muhdinin Arabi Hazretleri keşfini açıkladı. Hatemi nübüvvet ile hatim olan ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hatemi velisi olan zat Kadri Ali büyük veliden mükerrem kimse yoktur. Şu anda onun zamanında yaşamış gibi kendimi görüyorum diyor İplar hazretleri. Devam ediyor. Dünyaya geldiği asırda nasıl yaşayacağı, nasıl bir kişi olduğu şu anda bana malum oldu. Bu tarihten itibaren 595 sene sonra, Muhtimler Hazretleri bunu ifade ettiği, açıkladığı tarihten itibaren 595 sene sonra Hatemül Veli dünyaya gelecek ve bütün insanların manevi gözünden sakı tutulan bu zat, Seyyidina ve Mevlana eşşeyi Ahmet İbn Muhammed Şerifül Hasan Hatemi'dir. İsmini de vermiş bakın. Şey Tabi. Bakın 595 sene sonra gelecek olan kişinin ismi budur diyor. Fas şehrinde aynı mazi kasabasında doğacarı bana keşif olundu Şu halde ilk zamanlarda Enbiyaların hatemini bilemedikleri gibi insanları. Nasıl ki Resul Efendimizin ilk çıkışında itibar etmediler, değerini, kıymetini, kadının kıymetini bilemediler. O da. Embiyanın Hatemiydi. Embiyanın Hatemini bilemedikleri gibi 595 sene sonra Fasta dünyaya gelecek ve yaşayacak olan Hatemi Evliyayı da ne yazık ki insanlar kadrini kıymetini bilemeyeceklerdir. İbn Arabi Hazretleri yazıyordu. Zira Cenab-ı Hak bu veliyi inkar ehlini iptila kılmıştır. Yani düşkün kılmıştır. Buyurdular. Burada Muhterim İbn Hazretlerinin fütüatından alındığı alıntısı bitti. Not. Şeyhül Ekber Mûddin İbn-i eserinden kaydettiğimiz bu fütuhat mana aleminin büyük sırlarındandır. Bu ilme vakıf olabilmek için seneler süren Azmi sebat ve Hazretin Cenabı ı Hakk'a yönelişi, bu veliyi muntazamda idrakimizin kavrayamayacağı makamını biraz anlamamıza ışık tutar. Cenabı ı Hakk'ın rızası ve rahmeti üzerimize olsun. Kutbu mektum ve hatemiyet. Şimdi kutbu mektum ne demek? Onu izah edecek. Yani gizli kutup. Radıyallahu anh kutbu mektumun manası nedir? Diye sordular Ahmet Diyanet Hazretlerine. Cevaben buyurdular ki, cemin meleklerle ve peygamberlerden de gizli tutulan makamdaki kişidir. Yani bir takım meleklerden ve peygamberlerden gelmiş olan bir peygamberlerden de gizli tutulan makamdaki kişidir Kutbu Mektum. Seyyidül Vücud sallallahu aleyhi ve sellem Kutbu Mektum'un kahve ahvaline vakıftır. Yani Resulullah Efendimiz o Kutbu Mektum'un kim olduğu ve tüm hakkındaki bilgisine vakıftır. Nasıl olmasın? Bütün şey oradan feyiz oradan geliyor. Tabii ki. Bu şekilde. Mü, bütün mertebeden hepsini kendinde toplamış oluyor. Ar, arifin, kutbul arifin, münferidun, hepsi. Bütün Evliya kiram hazaratının haiz oldukları kemalat-ı ilahiyeyi bilir. Ve kutupların kemalatlarından ekmel olan yani tam mükemmel ve ekberdir. Yani bütün kutupların, o tarihe kadar her devirde bir kutuplar dedi ki, o bütün kutupların kemalatından daha mükemmeldir. Daha büyüktür. Bu manaya işaretle Nebi Zişan Efendimiz buyurmuşlardır ki Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu 300 kadar ahlakından birisi şayet bir kimsede olsa işte bu huy ahlak o zatı cennete koymaya sebep olur. Bunu i̇bn Arabi Hazretlerinin fütahatında da okuduk. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın 300 ahlakı vardır. Her kim ki o ahlaktan biriyle ahlaklanmış olsun cennete girer. Bu 300 ahlakı hiçbir enbiya kendisinde cem edememiştir. Bakın bu 300 ahlakın hepsini birden hiçbir enbiya peygamber cem etmemiştir. İlla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de cem olmuştur. Evet en kamil bu 300 ahlak Resulullah Efendimiz. <gülüyor> Tabii. Kutbu mektumda bu ahlak-ı Muhammediye'nin mecmu yani tamamı 300 ahlakın tamamı vardır. Bir de işte kutbu mektum denilen bu veliye Allahu Teala bu 300 ahlakın tamamını vermiştir sebeple seyyidimize Muhammed'in tesmiye olunmuştur. Yani Muhammed'in diye adlandırılmıştır Ahmet Ticani Hazretlerine. Her kimde bu ahlak-ı ilahiye toplanmış ise işte Cenab-ı Hak kutupluğunu o zat ile hitam buldurmuştur. Yani son bulmuştur. Bu ahlak-ı ilahiyenin künhü hakikesini hiçbir fert bilememiştir. Bilemez tabi çünkü verilmeyen şeyi insan nasıl bilsin? Çünkü bu bir emri zevkidir ve tabiri gayri kabildir. Ancak tadan bilir. Yine radıyallahu anh buyurdular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zat-ı şeriflerinden feyazan eden füyuzatı, feizi, bütün enbiya, izam, hazeratı ahs ve telaküf, telaküf ederler. Yani bütün embiya alırlar, ona bağlanırlar. Ben de zevat-ı enbiya'dan füyuzat alırım diğer enbiyalardan fiyuzat alırım. Ve benden de diğer evliyalara ve cemi halayika münteşir olunmaktadır. Yani benim aldığım bu feys, Resulullah Efendimiz'den aldığım feys benim aracılığım ile, yani bir trapo gibi düşünün, bütün enbiyaya, şey, evliyaya dağıtılır buyurmakta. Onun için işte Hatemül Veli deniliyor. Bütün evliya da bütün ben benden alır almaktadır buyuruyor. Bu minval üzere sur üfürüldüğü güne kadar Kıyamet gününe kadar bu hal devam edecektir. Bununla da kalmadım. Bana tahsis buyurulan öyle ilimler vardır ki Cenabı seyyid Vücuttan bil müşahede, müşahehe almaktayım. Resulullah Efendimizden bu ilimleri almaktayım ve bilâ vasıta öğrenmişimdir. Vasıtasız öğrenmişimdir. Direkt ondan aldım Resulullah Efendimizden. Bunları ancak Allahu Teala alemdir Ve yine Radiyallahu Anh buyurdular ki Nasıl ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hatemül Enbiya ise ben de Hatemül Evliyayım. Bu sebeptendir ki hiçbir veliullah yoktur ki bizim havuzumuzdan ve bizim deryayı ilmi marifetimizden içirilmiş olmasın. Hepsi bizim havuzumuzdan içmektedirler. Dünyada böyle olduğu gibi kıyamette de Cenabı Hak Celle Celaluhu halayiki topladığı vakitte bir münadi yüksek seda ile çağıracaktır. Ey ehli mahşer! İşte bu zat imamınızdır. Bütün medetiniz vaktiyle bu zattan idi. Yani feyiziniz bundan gelmekteydi. Zat imamınızdır diye Ahmet Ticani Hazretlerini gösterecektir buyuruyor. Ehli mahşer bu nidayı işiteceklerdir. Ve yine Hatemül Evliya radıyallahu anh şahadet parmağıyla orta parmağını göstererek buyurdular ki Benim ruhumla ruhu nebi sallallahu aleyhi ve sellem imdatta birdir. Yani böyle birbirimize o kadar yakamızı yürüyoruz. O resul izanı İzanı cümle enbiya Hazaratına imdat, feyiz ile yetiştirir. Ben de Resulullah'tan cümle evliya'ya ve aktaba minel ezel ilel ebet geçmiş ve gelecek tüm aktaplara, o kutuplara imdadı, feyzi yetiştirmekteyim. Ve yine buyurdular ki ne kadar kutuplar varsa bana nispetleri bütün alan nasın kutuplara nispetlerinin misalidir. Abdülkadir Geylani radıyallahu anh'ın kelamının manası kademi haza ala rekabetin külli veliyullah teala. Kendi asrındaki her bir evliyanın boyunları benim ayağımın altında mütevazilenir demiş ise de ben derim ki Biliyorsunuz Abdülkadir Geylani Hazretlerinin böyle bir sözü vardır eserlerde geçer. Her bir evliyanın e, omuzlarının üzerindedir benim ayaklarım der. Yani makamının yüceliğini dile getirir. Ben de derim ki diyor, asrı Adem'den Nefâ Yusura kadar kıyamete kadar ne kadar evliya gelmişler ve ne kadar gelecekler ise cümlesi de benim iki ayaklarımın altındadır onların omuzları kitab Ramah sahibi diyor ki günün birinde Seyyidül Evliya radiyallahu anh hazretleri cuma namazından avdetle beyt-i saadetine teşrif ediyorlardı. Baktı ki hane-i saadet kapısında biriken bir cemaat var. Etrafını o cemaat çevirmekte. Hazret onlara buyurdu ki elhamdülillah Cenab-ı Hak beni iş bu makama vasıl buyurmuştur ki bu makam o mertebede Abdülkadir Geylani mertebesidir. Ma ma fi, bana ona vermediği kırk makamı da ifa buyurmuştur. Yani Abdülkadir Geylani Hazretlerine vermediği kırk makamı da bana vermiştir. Buyuruyor Ahmet Ticani Hazretleri. Ve yine radıyallahu anh Efendimiz Cenab-ı Hak bana seb al Mesani'yi Sev'al Mesani biliyorsunuz yedi ayet anlamına geliyor. Yani Fatiha. Seb'al Mesani'yi verdi ki bu makam Enbiya'dan başkasına verilmemiştir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bana hiçbir meşaihe asla vermediği bu makamı ifa buyurdu ki bu da fadlı ilahidendir. Cudu meneni ve keremindendir. Yoksa benim istikakımdan değildir. Yani ben e, hak etmedim orayı. Hı. Benim istikakımdan değil Allah'ın lütfuyla verildi. Hı. Belki sabık ilmi ilahisinde bugüne takdir buyurup işte bizim ayağını sabite dediğiniz evet. kaza ve ilahiyesini bugüne cereyan ettirmiştir. Öyle istemiş. Evet. Felillahi hamd ve mezi düş şükür demiştir. Ve yine Cenab-ı Hak bana ehli asrımdakilere şefaat etmekliğimi ihsan buyurdular. Yaşadığım asındakilere. Ve bu da veladetimden mematım vaktine kadar buyurdular. Yani bu makama oturmakla birlikte vefat ettiği zamana kadar. Hazreti Şeyh radıyallahu anh buyurdular ki Ne kadar tarikatlar varsa hepsi Şazeli radıyallahu anh'ın tarikatına dahildir. Bütün tarikatlar Şazeli tarikatına dahildir. Ancak bizim şu tarikatımızdan olan tarikat Muhammediye, İbrahimiye, Hanefiye reysen müstakil bir tarikattır. Çünkü bunu Resulullah Efendimiz verdi. Çünkü bu tarih bizlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle vermiştir. Ve ondan da bize nakil olunmuştur. Senin yolun bu diye veriyor çünkü. Sana şu birdi verdim, bunu çekeceksin, bunları okuyacaksın, sana tabi olanlara da bunları terbiye edeceksin diyerek direkt bu tarikatı, yani Ahmet Ticani Hazretleri bir tarikata intisap etmedi, bağlanmadı. Direkt Resulullah Efendimiz senin yolun bu diyerek bu yolu kendisine öyle verdi. Dolayısıyla diyor ki bu durumda iki tane tarikat var. Bir Şazeli tarikatı ki bütün tarikatlar onda cem olmuştur diyor. Bir de Muhammedi tarikatı ki Resulullah Efendimizin bize verdiği tarikattır diyor. Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şeyhimiz radiyallahu anha'ya buyurmuşlardır ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki sana hiçbir şey verilmez ancak benim elimle verilir. Buyurdular. Fethi Rabbani'nin 92. sayfasında bu mevzu geçer diyor. Yani sana verilen hiçbir şey yoktur ki benim elimle verilmesin anlamını taşıyor. Sana verilen her şeyi ancak benim elimle verilmiştir buyuruyor Resulullah Efendimiz. İntisap için senedi sayı ile bağlı bulunan icazetli bir şeyhten izin almak lazımdır. İcazet bir nevi diploma gibi tasdikname ve aynı zamanda radıyallahu anh'a vekanet eden onun gibi intisap edecek olanlara manevi irşat ve tasarrufa yeterli zat demektir. Radıyallahu anh Ahmedi i Hatemi'nin virt vermeye layık gördüğü zevatın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile istişare istişareyi istişare nebeviyyede bulunabilecek fütuhata nail olmuş. Yani Resulullah Efendimizle de görebilecek fütuhata o açılıma nail olmuş ve sünnet-i seniyye ile amil, sünnete uygun bir hayat yaşantı tarzı içerisinde garif, ilmiyle amil, hülasa bu meratibi hais kamillerdir. Bu bilimleri öğreten pek çok eserler mevcut olup başlıcaları bu kitapların isimlerini de sıralamak istiyorum. Belki internet üzerinden dinleyiciler merak edip bu kitapları da detaylı araştırmak isterler. Onlara da dile getireyim. Cevah Cevahirul Meani Seyyidül Hac Ali Harazimi, Hatemül Evliyanın huzurunda bu eseri yazmıştır. Meşhur eseri budur. Kendisi bizzat kaleme almadı ama onun şeyi tarafından kaleme aldırıldı. Yaz dinlenerek yazdırıldı. Cevahirül Meani 1. Mehaz, ittihaz edilen bu kitap ve müellifleri seyyid Abdul Abdülmalik bin Seyyid Sagiri'dir Seyyid Mehmet Alemi radıyallahu anh da kitab Ramah'ı Tunus'ta yazmıştır kitab Ramah Yine meşhur eser Fütuhat-ül Fas'ta tap edilmiş olup Fütuhat Rabbaniye Fas'ta tap edilmiş olup iki cilttir Müellifi Seyyid Ahmet Şenkati radıyallahu anh'dır Kitabı ı Hâri'de Mısır'da tab edilmiş olmaktadır. Cevahirül Hamis 5 cilt olup müellifi Seyyid Ömer bin Sa'ihtir. Buhyet-ül Müstefid müellifi el Hüseyin Gıffari'dir. Minyetül Mürid müellifi Ahmedi i Sagir'dir. Bu kitabı Hatemül ül Veli'nin ruhaniyetleriyle yazılmış mutena bir eserdir. Keşfül Hicab müellifi Seyyid Ahmet sekireçtir Mizap rahmeti Rabba, Rabbaniye Tunus'ta yazılmış olup buna nümasil bilinen 150'den fazla eser telif olunmuştur Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlesinden razı olsun amin evet burada bu eserleri de dile getirmiş oldu yalnız bu eserler işte günümüzde yaygın bir şekilde Türkçe'ye çevrilip de e, kitapçılarda bulabileceğiniz eserler değil bizim elimizde bu okumuş olduğunuz eserdir ee, bazı insanların kendi gayret ve çabalarıyla Arapçada Türkçe'ye çevrilmiş olan Efendi bu mi, Bu bu şekilde müstakil olarak bu eserler elimdeki istediği mi? Muhammediye diye bir evrat ve eskanları anlatan kitap bu. Bu yolu detaylı anlatan bir kitap. Bir de fetur Rabbani diye elimizde birkaç eseri var elimde. İki ya? İki ciddi, evet. Belki de burada çeviren çevirmen bunu iktisup'un bir yere toplamış olabilir. Evet, bilemiyorum. Evet, evet ve 2 olur. Evet. Burada şimdi bu dersimizde de Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerini anlatmış olduk, dile getirmiş olduk. Bizi Muhittin İbn Arabi Hazretlerini bağlayan Ahmet Ticani Hazretleri ile Muhittin İbn Arabi Hazretleri'ni sevmemizi vesile olan bunların izahat tarzlarında meşreden aynı meşrep üzere olduğunu görmemizden kaynaklanmakta. Abdülbaki Miftah yazmış olduğu bir eserde neydi onun ismi? İsmi Azam adlı eserde mesela e, isimli esmaların, esmanın e, mertebelerini dile getiriyor. Muhdin İbn-i Arabi Hazretlerinden almış, hütahatta geçiyor ki işledik bunu. Esmanın mertebelerini yani Allah'ın isimlerinin nasıl zuhur edip açığa çıktığını çok muazzam bir şekilde i̇bn Arabi Hazretleri dile getirmek. Bunları okuduk. İşte aynı usul ve tarz ile yani birbirine yakın benzerlik tarzı içerisinde Ahmet Ticani Hazretleri de kendi kitabında aynı şekilde dile getirmekte bu Abdülbaki Miftah Ahmet Ticani Hazretleri'nin kitabından da o bölümü almış ve bu bahsettiğimiz eserde İsmi Azam adlı eserde yayınlamış bunu işte burayı da gördüğümüz zaman bu benzerliği meşreven bu yakınlığı bizim sevgimizin neden i̇bn Arabi Hazretlerine de akmış olduğunu bir kez daha tasdik etmiş olduk görmüş olduk Türkçemize çevirmiş olarak en zengin kaynak maalesef şey olmadığı için elimizde Ahmet Ticani Hazretlerinin eserleri olmadığı için biz dedik ya ilmi cihette Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin eserlerini takip ederek bu hakikatleri onun eserlerinden o kaynaktan öğrenip bu ilimleri öğrenmeye ve bu ilimlerle amin olmaya yerine getirmeye amele dökmeye gayret sarf etmekteyiz Allah muvaffak eylesin inşallah cümlemizi bu cihetten baktığımızda işte pirimiz olarak deriz ki her zaman açıklıyoruz. Bir Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri pirimizdir. Bir e, Muhyiddin İkni Arabi Hazretleri ilim cihetiyle kitaplarını okumamız hasebiyle o da bizim pirimizdir. Bu dersimizde böylece işlemiş olduk. Ahmet Ticani Hazretlerinin hayatı hakkında kısaca aslında çok detaylı bilgi var ama bu kitaplarda tüm e, sıfatlı... Dış hali, görünüşü hakkında çok detaylı hayatın e, kareleri, çok fazla detaylar var. Ama bunları e, kendi aramızda yine okuruz, konuşuruz veya duruma göre bakarız. Bu kadarla yetinelim bugünkü sohbetimize inşallah. Temel bilgi olmuş oluyor. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben Allahum mağfir veli valideyye ve müminine mu'mineena vel mu'minati el ahya'i minkum el ammat. Allahum salli ala seyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sabeqa nasrul hak bil hak vel hadi ila al mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya lemu mekani subhanellezi yarani